kişisel karakterlerimizden birisi olması gereken kanaat üzerinde konuşacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne izâ enfekû lem yüsrifû ve lem yakturû ve kâne beyne zâlike gavâme sadakallâhu'l-azîm. Elbette bugün kanaat üzerinde konuşacağız. Bildiğiniz gibi insanın şahıs olarak edilmesi gereken önemli ahlaki ilkelerden, karakterlerden birisi de kanaatkar olmasıdır. Kanaat kelimesinin tarifi bir insanın kendisine verilene razı olması demektir. Kendisine verilene razı olması, kanaatkar olması, istilahtaki anlamı ise kişinin elinde bulunanla yetilmesi, dünya nimetlerinden kendisine düşen paya razı olmasıdır. Bir insan eğer kendisine dünyada Allah Teala her ne şeyi takdir etmiş ise buna da rıza gösteriyorsa bu insan kanaatkar olan bir insandır. Okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki onlar ki verdikleri zaman israf etmezler, cimrilik de etmezler, ikisi arasında orta bir yol bulurlar. Kuşkusuz ki bir Müslümanın Elbette cömert olması, her şeyini feda ediyor olması güzel bir haslettir. Ama Peygamberimiz Hazreti Kabe bile e, malının tamamını hibe etmek istediği zaman engel olmuştur. Bu hususta yalnızca Hz. Ebu Bekir Efendimiz mafu kılınmış. Bu noktada Hz. Ebu Bekir Efendimizin imanı çok güçlü olduğu için başka gerekçelerle ona mahsus bir şekilde Hz. Ebu Bekir Tüm malını hibe etmiş, buna serbest bırakılmış ama bunun dışında Kur'an-ı Kerim genel ifadeyle onlar verdikleri zamanda aşırı değillerdir, tuttukları zamanda ya ikisi arasında bir yol edinirler. İşte kanaat aslında budur. Kanaat bir konuda aşırıya gitmeden orta halli gidebilmek ve daha da önemlisi bir insanın takdiri ilahide kendisine biçilen paya razı olması bununla yetinmesi demek yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buyuruyor ki men amile salihan min zekerin ev unfe ve huve mu'minun her kim erkek veya kadın salih amel işlerse felenuhiyennehu hayaten tayyibe biz ona güzel bir hayat yaşatacağız çok önemli bir husus kim salih amel işlerse, iyi davranışlarda bulunursa, biz ona Hayaten tayibe yaşatacağız buyuruyor Rabbimiz. İşte müfessirlerde, yorumlarında bu Hayaten tayibenin güzel hayat yaşamanın kanaat olduğunu ifade ediyor. Bir insanın bu dünyada en huzurlu yaşamasının bir tane yolu vardır, o da kanaatkar olmasıdır. Eğer bir insan kanaatkar ise, ...Rabbimizin kendisine takdir ettiği paya razı olmuş ise, gözü gönlü tok ise bu insan huzur içerisinde yaşar. Ama bir insan eğer kanaatkar değil ise Rabbimizin kendisine takdir ettiğine, kendisine verilene, elinde bulunana rıza göstermiyorsa... ...bu insana dünyaları da verseniz doyması mümkün değil. Bu insan doyumsuz insandır. Doyumsuz insan da huzursuz, mutsuz insandır. Bugün yaşadığımız dünyada da toplumumuzda da insanların ne halde olduğunu hepimiz yakından görüyoruz. Gelir düzeyi çok üst seviyelerde olan insanlar bile eğer kanaatkar değillerse kesinlikle mutsuzlar. Ama gelir düzeyi çok alt seviyelerde olsa bile eğer kanaat hazinesini elinde bulundurabilmişse... Bu insanlar, mutlu insanlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bize bize önemli bir tavsiye niteliğinde hadis-i şerifi, hadis şerifi var ki Aleyhisselam Efendimiz El-kana'atu kenzun la yufne buyuruyor. Kanaat bitmeyen, tükenmeyen bir hazinedir. Yani bir insan öyle hazine elde edeceğim diye gidip dağları delik deşik etmesine, ovalarda, bayırlarda, çayırlarda Define aramasına gerek yok. O define, o hazine kendisinde neyi? Kanaat etmesi, kanaatkar olması. Bir insan eğer kanaatkar ise bitmek bilmeyen büyük servete, büyük hazinelere sahiptir diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Yine ifade etmediyiz ki kanaat etmek, kanaatkar olabilmek bir mümin için güzel bir huydur. Bu övülmüş bir müminden e, istenen bir davranıştır. Bunun aksi de hırs demektir. Kanaatkar olmamak hırs, hırsına yenik düşmektir ki bu da dinimizce e, çirkin görünen bir davranıştır. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki Kanaatkar ol ki insanların en şükredeni olasın. Bir insanın Rabbimize en fazla şükreden olabilmesinin yolu nereden geçiyormuş? Kanaatkar olmasından. Eğer bir insan kendisine verilene razı ise, kanaatkar ise, kendisinde bulunan ile yetiniyorsa, gözü başka yerlerde değil ise, gözü tok ise, bu insan elindeki olana elbette ki şükreder. İnsanların en şükreden olmanın yolu kanaatkar olmaktan geçiyor. Tersine de düşündüğümüzde bir insanın nankör olmasının yolu da kanaat sahibi olmamasından geçiyor. Bu açıdan da kanaat kelimesinin önemini anlamaya çalışıyoruz. Yine Kuşeyri Hazretleri buyurmuş ki beş şey, beş şey içerisinde gizlenmiştir, mündemiş olmuştur. Nedir bunlar? Taat. Taatın içerisinde izzet gizlidir. Bir insan... Yeterince eğer Rabbimize kulluk görevini yerine getiriyor ise taatı fazla ise bu taatının karşılığında bu taatının karşılığında Rabbimiz kendisine izzet lütfeder. Böyle çok ibadet eden çok zikir sahibi insanların izzetli insanlar olmasını da buna bağlamak durumundayız. Yine günahları günahların içerisinde fazileti gizlemiştir. Bir insan günahları terk ettiği zaman fazilet sahibi bir insan olur. Teheccüde de heybeti gizlemiştir. Teheccüd namazına kalkan, gece namazında olan insanlara da Rabbimiz heybet lütfetmiş. Yine karın boşluğuna hikmeti vermiş. Yani tokluğa hikmeti vermiştir. Çünkü bir insanın hikmet elde edebilmesi, hikmet sahibi olabilmesi de yine gönlündeki boşlukla ilgilidir. Beşinci olarak da kanaat kanaatin içine de zenginlik gizlenmiştir. Onun için biz insanoğlu içerisinde en zengin, en varlıklı insanı arıyorsak kendisinde bu kanaat hazinetsi en fazla olan insanı aramak, onu bulmak durumundayız. Eğer kendisine kanaat verilmişse bir insan, işte bu insan en fazla hazineye sahip olmuş, en fazla zenginliğe varlığa sahip olmuş bir insan demektir. Değerli kardeşlerim, meşhur Evliyaullah'tan Ebu Hazim Hazretleri bir gün kasaba alışverişe gidiyor. Kasapta alışveriş yaparken et alacak. Kasaptan böyle besle olmayan e, zayıf bir hayvan istiyor. Fazla olmasın et diyor. Az bir miktar istiyor. Tabi kasapta e, bu, Ebu Hazim Hazretlerinin pozisyonuna bakıp veli fazıl bizzat olarak diyor ki hayır efendim siz herhalde anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla e, paranız yok onun için azalmayı düşünüyorsunuz hiç önemli değil sonra ödersiniz dediğinde diyor ki hayır ben nefsimi ertelemem seni bekletmekten seni ertelemekten daha iyidir bir insan bir şeyi bugünkü anlamıyla da bunu şöyle açıklamamız, izah etmemiz zannediyorum mümkündür. Bugün insanlar ne yapıyor? Para yok. Para yok ortada. Alışveriş yapacak. Kolayı var. Ne var? Kredi kartı. Git kredi kartıyla alışveriş yap sonra ödersin. Hayır. Ebu Hazim Hazretleri diyor ki ben kendimi ertelerim. Nefsime dur derim. Sana dur demiş olmam. Herhangi bir insan ihtiyacını alırken de kanaat içerisinde davranması... Bunu ertelemesi, ötelemesi bir sıkıntıya düşmesinden çok daha iyidir. İşte bugün kredi kartı kullanımının da insanları ne hale getirdiğini görüyoruz. Önce kredi kartı borçtan sonra işte bir gün ödeyeme, faiz batığına saplan borç borç. Onun içinde bugün toplumumuzda yaşadığımız huzursuzlukların belki de en temelinde yatan şeylerden birisi bu. Yani bir lüks model Cep telefonu çıkmış. Yani almazsan ne olur ki? Elindekiyle yetinsen ne olur ki? Ne zarar görürsün ki? İlla gidecek, telefon alacak. Ne olacak? Aynı vazifeyi görüyor. Efendim bilmem megapiksel daha yüksekmiş. Bilmem işte e, mesaj kapasitesi bilmem daha neymiş. Onu alacağım diye borçlanıyor. Kredi kartına olmadığı taksitler... Fuzuli istekler için elbette bunların sonucunda da ne oluyor? İp bir yerde kopuyor, koptuktan sonra da bir şekilde dayanlamıyor. İşte bugün toplumumuzda yaşanan intiharların bile özellikle memur kesiminin intiharlarının temelinde bu yatıyor. Adam maaşı düzgün, geliri var ama gelirine rağmen kanaat olmadığı için, bereketsiz bir harcama yaşandığı için git önce borçtan sağdan soldan, Kredi kartı olmadı okus pokus yap. Ne yap? Bir bankadan kredi kartı çek. e sanki yetmiyormuş gibi bir başka bankadan da tam onun ödeme gününe denk gelecek. Bir de al, bir de al, al, al. Ali'nin kulağını Veli'ye, Veli'nin kulağını Ali'ye okus pokus oynayarak günü kurtarmaya çalış. Sonra da belli bir nokta sonra da bunun nasıl bir e, kötülükle karşılaştığını hepimiz görüyoruz. Onun için Ebu Hazim Hazretlerinin yaptığı gibi... İnsanın temel ihtiyacında bile kanaatkar olması, onu kendi nefsine dur demesi, dışarıya olan istemesinden, borçlanmasından, kanaatin eksiki olmasından çok daha hayırlıdır. Yine Aleyhisselam Efendimiz bize gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, görün tokluğudur buyuruyor. Bir insanın gerçekten var olması neyle? böyle elinde dünya malını fazla biriktirmesiyle değil, eğer gönül zenginliği var ise, işte o zaman gerekli şeye ulaşmış oluyor. Bu noktada yine bir hadis-i şerifi paylaşmak isterim ki, o da Hakim bin Hizam Hazretlerinden rivayet ediliyor. zat bilirsiniz, Hazreti Hatice validemizin yeğenidir, kardeşinin oğludur. Fil yılında Kabe-i Muazzama'nın içerisinde, doğmuş bir sahabedir. Aynı zamanda Kureyş'in de ileri gelenlerinden bizzattır. Bu zat daha sonraki dönemlerde de müellefe-i diye bahsedilen kalbi İslam'a ısındırılan şahıslardan birisi olarak addedilmiş. Peygamberimiz de bundan dolayı kendisine Huneyn Savaşı'nda tam yüdeve vermiştir. Yüdeveyi kalbini ısındırmak üzere vermiş ki bu önemli bir Özelliktir Efendimiz Aleyhisselam'ın insanları etrafına toplaması açısından önemli bir siyaset bütmüştür. Bu zat çok cömert bir insanmış. Cahiliye döneminde de toplam 127 yaşamış. İşte 60 yıl İslam, 60 yıl cahiliye devri olarak. Öyle cömert bir insan ki böyle cömertliği de dillere destan hale gelmiş. Hatta Efendimiz'e de bir gün soruyor. Ya Allah diyor, ben... Cahiliye devrinde yaptığım işlerin karşılığını görür müyüm? Müslüman değildim. Müslüman olmadan önceki dönemdeki yaptığım işler boşa mı gitti? Bu yaptığım cömertliklerin karşılığını alacak mıyım diye Efendimiz'e bir gün soruyor. Peygamberimizin de o zaman güzel bir cevabı var. Buyuruyor ki Aleyhisselam Efendimiz sen geçmişteki hayırlarından ötürü bugün Müslüman oldun. Bu çok önemli bir nokta. Yani bugün toplumumuzda İslam dışı yaşayışlara sahip olan insanlar görürüz. Eğer çok iyi özellikleri varsa, gayet dürüstse, cömertse, başka özellikleri, güzellikleri varsa görürsünüz ki bir gün o insan İslam'a dönmüştür. İslam'ı yaşayışı benimsemiştir. Aslında o insanın e, İslam'ı yaşayışı benimsemesi birdenbire olmamıştır. İşte o başka e, hayat içerisindeyken Edindiği güzel tavırların neticesi, meyvesi bugün bu İslam'a gelmiştir. Şimdi buradan başka bir yere daha gelmeye çalışıyoruz. Müslüman olup da İslami yaşantı içerisinde olduğu halde Allah'ı öfkelendirecek gazap vesilesi olacak tavırları bulunan insanlar da eğer bir gün ayakları kayar, yanlış yollara giderse biliniz ki işte o da ...bunların yanlış tavırlarından, o kötü davranışlarından dolayıdır. Onun için bir Müslümanlık sadece namaz kılmak, sadece oruç tutmaktan ibaret bir din değildir. Müslümanlık aynı zamanda bir insana başka yükümlülükleri de getiren bir dindir. Dolayısıyla da bu noktalarda herkes, her bir mümin, her bir birey yapması gereken her şeyi yapmakla yükümlüdür... Bu yaptıkları cahiliyedeki bir zaman sonra yaptığının da bir şekilde karşılığını çıkmış olduğunu görüyoruz. İşte değerli kardeşlerim bu Hakim bin Hizam Hazretlerinden rivayet olunan hadis-i şerifte Efendimiz'e buyuruyor ki ben peygamberimizden e, gittim bir şeyler istedim verdi. Zaman geldi bir daha istedim bir daha verdi bir daha istedim bir daha verdi peygamberimiz Adeti üzere böyle kendisinden bir şey istendiği zaman veddetmezdi, verirdi. Bu sahabeye de böyle yaptı. Değişik zamanlarda üç defa peş peşe istedi verdi, istedi verdi. Ama sonra buyurdu ki aleyhisselam efendimiz, buyurdu ki Bu mal dünya nimetleri yeşildir, tatlıdır, yani güzeldir insana çekicidir. فَمَنْ اَخَذَهُ بِسِحَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ ف۪يهِ Kim ki bu malı gönül hoşluğu içerisinde hırs göstermeden bir şey elde ederse o şey kendisine mübarek kılınır, bereketlenir. Ama وَمَنْ اَخَذَهُ bir israfi لَمْ يُبَارِكْ لَهُ ف۪يهِ Kim de bir mala hırs göstererek Aç gözlük içerisinde göz dikerek elde etmeye çalışırsa o da kendisine bereketli kılınmaz. Ve kene kellediği işte bu insanın durumu yiyip de doymayan abur tipler bir salidir. Başka wel yedul ulya hayrun minya yedisüfle veren el alan elden daha hayırlıdır. Efendimiz Aleyhisselam bu hakim bin Hizam Hazretleri'ne böyle ikazda bulunuyor. Diyor ki bak ben sana veriyorum bunları. İstiyorsun veriyorum ama bilesin ki böyle isteyerek bir yere balınmaz. Güzel bir uslup içerisinde Aleyhisselam Efendimiz ikaz ediyor. Bunu böyle ver ver ver tamam al ama bunu istemek bir yere tıkanır diye onu ikaz ettiğinde Peygamberimizin bu ikazı karşısında da tabii Hakim Hazretleri çok müteessir oluyor. Peygamberimiz de diyor ki ya Resulallah yemin ederim ki bundan sonra senden başa hiç kimseden bir şey almayacağım. Efendimizin bu ikazından hemen sonra hiç kimseden bir daha bir şey almamaya az mı gazte ediyor. Almamaya kararlanıyor. Tabi gerçekten de burada şunu da anlayalım ki sahabeler peygamberimizin ikazına son derece önem verirlerdi. ...herhangi bir hususta... ...bir ikaz duydukları zaman... ha iyi duydum... ...sonra ya bu sefer de geçsin... ...sonra uygulamaya koyarım... ...demezlerdi. Bir şey duydukları an... ...anında baş üstüne der hemen onu uygularlardı. İşte Hakim Hazretleri de... ...bunu duyunca hemen... ...ya Resulallah bir daha hiç kimseden bir şey almayacağım... ...diye e, niyetleniyor, karar veriyor. Daha sonraki devirlerde de... Ravi'nin rivayetine göre... Mesela Hazreti Ebu Bekir döneminde Hazreti Ebu Bekir yanına çağırıyor... ...bir şeyler vermek istiyor, hayır kabul etmiyor, almıyor. Sonra Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Efendimizin devlet başkanlığı halifeliği döneminde... ...o da çağırıyor ki ne için çağırıyor? Savaşa çıkılmış, ganimet var, ganimet taksim edilecek. O zaman veriyor, ganimetten payına düşeni vermek üzere çağırdığında... Hakim Hazretler Hayır, ben almam diyor, kararlıyım. On da yine anlıyor. Hazreti Ömer de o zaman Ey Millet duyun, bak bu Hakim'in hizama hakkına düşen payı vermek istiyorum ama kendisi kabul etmiyor diye bunu e, iş e, bunu insanlara işaret ediyor, insanların duymasını sağlıyor. Burada da Hazreti Ömer'in bir noktasını görüyoruz ki böyle bir şey olduğu zaman bir devlet yöneticisi olarak bir başkan olarak bir yönetici yönetim sorumluluğunda olan bir insan olarak e, durumu izah ediyor, tevzih ediyor ki şaibeye vesile kalması bunu niye vermedi, bu ne oldu? Bunu da e, istimara yol açacak şekilde başkasının tereddütle karşılayacağı bir alan oluşturmamak için de Hazreti Ömer de e, böyle işaret ediyor. Ne demeye çalışıyoruz? Peygamberimizin istemenin kötülüğüne dair elindekiyle, yetinmeyle kanaate dair bize yaptığı ikaza. Yine burada burada zikretmemiz gereken başka bir hadis-i şerif daha var ki o da Abdurrahman İbni Avf'ın oğlundan rivayet ediliyor. O diyor ki babasından Abdurrahman İbni Avf'ın diyor ki biz 8 veya 9 kişiydik. 10 kişilik bir grupduk yaklaşık olarak. Bu grup Birlikte otururken Aleyhisselam Efendimiz bize dedi ki e, biat etmez misiniz? Bana biat etmez misiniz dediğinde ya Resulallah, biz size biat ettik dediğinde Efendimiz tekrar söylüyor etmez misiniz? De diyor ki ya Resulallah edelim. Ne üzerine edelim? Diyor ki bak 3 şey üzerine onlardan biat alıyor. Öncelikli olarak diyor ki bir Allah'a şirk koşmamak üzere niye biatmış? Allah'a şirk koşmamak. Sonra bir Beş vakit namaz kılmak, sonra Allah'a itaat. Üç şey zikretti Efendimiz bize. Allah'a itaat, Allah'a şirk koşmamak, beş vakit namaz kılmak ve Allah'a itaat etmek üzere ilk bulundu. Tabi bunun şunu anlayalım ki bu üç tane biat hususu nedir? Birincisi inanç hususundadır. Önce iman, inanç hususunda biat aldı. Sonra ibadet etme hususunda biat aldı namaz kılın diye sonra sonra da itaat Allah'a itaat edeceksiniz diye e, biat aldı ki bu noktada biatın da aslında önemini kavramak durumundayız. Yani peygamberimiz sizler Müslümansınız namaz kılıp oruç tutuyorsunuz yeterli diyebilirdi bizzat biat aldı biatı da bu açıdan düşünmek durumundayız biat bir insanın Müslüman yöneticisine olan itaati bağlılığıdır. Bunu bildirmesidir. Ee, ancak bu zaman Müslümanlığı kemale ermiş olur. Bihatle ilgili de e, bu noktada önemli bir insan. Kendi başına e, affedersiniz bir biyolojik varlık olarak bir Müslümansa bu haralı yeterli bir şey değildir. Bir insanın bir toplumun bir, eğer varsa Müslüman devlet yöneticisi ona itaat. Yoksa bir Müslüman topluluğun bir parçası olmak durumundadır. Kendi başına ben varım, ben bireyim diyerek de birere varamaz. İşte buradan bir biattan da bunu anlamış oluyoruz. Bu noktada üç şeyde de ibadet inançtan bahsetti, ibadet dedi, sonra itaat dedi sıralama. Dördüncü olarak da hadisin rahvisi diyor ki, Efendimiz sonra da sessizce bir de insanlardan hiçbir şey istemeyin. Dördüncü şart da bunu koştu. Bu sahabeler o kadar müteşeddit kimselerdi ki, bunu dinleyenler, bu biat yapanlar hayatlarının sonlarına doğru bire devlerin üzerine giderken eğer kamçıları yere düşmüş ise kimseden istemezlerdi. Attan iner, deveden iner kendileri alırlardı. Yani bazı istememeye o kadar azimli olmuşlar ki yani kendi kamçısını bile veya bastonunu bile başkasından istemezlerdi. Bu bile nedir? Dilencilik sayılabilir diye çekinerek dikkat ederlerdi. Onun için de bu hadisten de yine biatın da önemini... ...hem de istemenin de yine kötü bir şey olduğunu böylelikle anlamış oluyoruz. Ve önemli bir hadis-i şerifte daha Peygamberimiz buyuruyor ki... ...kim insanlardan bir şey istemeyeceğine söz verirse... Ben de ona cenneti söz veririm istememeye söz verirse ben de ona cenneti söz veririm ki Hazreti Sevban radıyallahu anh da diyor ki Efendimizden bu sözü duyduğum andan itibaren hayatım boyunca hiç kimseden bir şey istemedim. Bunu önemli bir ikaz olarak aldım ve bu ikazın neticesi olarak da diyor hiç hayatımda kimseden bir şey istemedim. Yine Peygamberimizin Hazreti Ömer'e ki bir rivayette zikredildiğine göre Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'e gazilik bahşişi dağıtıyor idi ki herkese işte savaş sonrası verdiği paydan Hazreti Ömer'e de vermek istediği zaman Hazreti Ömer almadı. Ya Resulullah ihtiyacım yok dedi. Bunun üzerine Aleyhisselam Efendimiz de dedi ki buyurdular ki Ey Ömer sen bunu al. Bu sen göz dikmediğin, istekte olmadığın halde sana böyle bir şey gelmişse bunu al, ihtiyacın varsa kullan, yoksa başkasına verirsin. Bu da önemli bir nokta. Yani istemeden bir şey verilmiş ise bu direncilik anlamı gütmez. Bir şey istemek, talep etmek, peşinde koşmak işte kötü davranış budur ama... Bir yerde tabii ki ikram edilmiş de bir şey, istenmeden yapılan ikram nedir? Allah'ın bir nimetidir, ikramıdır. Tabii ki bu e, yani her şeyi elin tersiyle itmek manasına değil bu söylediğimiz sözler. Çünkü öyle olsaydı hediyeleşmenin de bir anlamı kalmazdı. İkram etmenin, cümletliğin de bir anlamı kalmamış olurdu, karşılığı boş olurdu. Onun için Hasan Basri Hazretleri'nin duasını hatırlayalım ki, Ya Rabbi, beni sana muhtaç ederek zenginleştir. Beni senden uzak tutarak, sana muhtaç olmayarak fakir kılma diyor. Önemli bir dua yapıyor Hazreti Hasan Basri Hazretleri. Yani bizler Rabbimize olan ihtiyacımız kadar e, güçlüyüz. İhtiyacımız bizim aczimiz gibi görünen o yönümüz, esas bizim güç yönümüzdür, güçlü olan yönümüzdür. Tersine muhtaç olmuyor olmamız... Esas muhtaç değil, varlık sahibi gibi görünmesi bir insanın esas acziyetidir. Bu noktada da Hazreti Hasan Basri Hazretlerinin de duasının da önemi ortaya çıkıyor. Değerli kardeşlerim yine bir rivayete göre eski dönemde yaşlı bir adam var. Adam bu hani Müslümanlar, büyüklerimiz bu kanaat hususunu nasıl anladılarla ilgili çok fakir birisi. Yaşlı birisi elinde bir gün yemek yiyecek bir parası yok o kadar yoksul miskin kimsesiz geliyor fırına Fırından fırıncıdan rica ediyor diyor ki bana çeyrek ekmek borç verir misin çeyrek ekmek ne kadar ekmeğin dörtte biri Bana rubu ekmek çeyrek ekmek urubu ekmek yani borç ver diyor Fırıncı da tabi bu yaşlı pirifani görünce şaşırıyor Doğru mu? Estağfurullah amca diyor hiç önemli değil. Buyur al çeyrek değil bir ekmek vereyim sana. Borcu olur mu? Ben sana al götür parası önemli değil falan dese de yok hayır ben kesinlikle sadece çeyrek istiyorum onu da borcu istiyorum diye ısrar ediyor. İyi diyor da. madem ısrarlısın parasını ödeyeceksin sen bilirsin diyor. Adam gidiyor. Yaşlı adam gidiyor amca biraz sonra yolda çeyrek hekimi almış ki onunla karın doyuracak Yolda bir tane köpek görüyor. Köpeğin de böyle açlıktan kıvrandığını anlıyor. Kendisi de aç ya. Aç da tok, tokun halin, aç tok, tok açın halinden ne anlar demiş atalar. O kendisi aç olduğu için köpeğin halini anlıyor. Eyvah diyor bu da benim gibi aç. O çeyrek ekmeği de ikiye bölüyor. Yarısını o köpeğe veriyor. Yarısını da kendi yiyor. Ve şükürüne bakın ki Az sonra devam ettiğinde bir yerden geçerken birilerinin bir e, amcayı görüyorlar. Ya hemşerim gel işte şuraya bize yardımcı ol da herhalde hambal finan zannediyorlar. Büyükü bir yerden kaldırıp e, şunu indir bize yardımcı ol. Çok basit bir iş yardımcı oluyor. Ardından kendisine 1 lira para veriyorlar. 1 lira para e, yani işte basit bir hamballık yapmış oldu. 1 lira para aldığında hemen doğru gidiyor fırına 25 kuruşunu ödüyor. O diyor ve devam ediyor. Buna ne anlatıyoruz? Bir insanın şey aç bile olsa ne kadar gönül tokluğu, ne kadar gözü tokluğu, ne kadar İslam'ın emirlerine bağımlılığı, bağlılığı ve Allah'ın da kendisini hesapsız yerden aninden rızıklandırmasını. Onun için. Toparlayacak olursak şunu ifade edelim ki her bir Müslümanın düşünmesi gereken husus şudur. Rızık Allah'ın teminatı altındadır. O meminde betin fil ardı illalallahi rizquha. Yer Yeryüzünde hiçbir yaratığın yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hepsine rızık Allah'a aittir. Bir insan çok çabalamayla çok şeyler elde etmez. Ancak kendisine kendisine takdir eden, edilen kadar şey elde eder. Onun için de bir insanın Rabbisine güvenmesi, tevekkül etmesi gerekir ki Rabbimiz bunu kendisi böyle takdir buyurmuştur. Ki toplumsal olarak da bugün dünyada batılı devletler tarafından çoğunlukla gördüğümüz sömürgecilik anlayışı da işte bu bitmeyen, tükenmeyen doyumsuzluk. Açgözlüğün bir neticesidir. Bugün aç gözlük olduğu zaman elindekiyle yetinmezsin. Başkasının elindekine saldırmaya kalkışırsın. Dolayısıyla da işte bugünkü karşı karşıya kaldığımız problemler yaşanır. Onun için işte bu sömürgecilik, bu hırsın, tatminsizliğin toplumsal bir yönüdür. Bu noktada ne anlatılmaya çalışıldığı, kanaatinin ne önemli olduğu ortaya çıkıyor. Kanaati son olarak izah etmemiz gerekirse kanaati allah Teala'nın kaderine, taksimatına rıza göstermek olarak tarif etmemiz gerekir. Bunun sonucu da zaten karşılığı da bir çılgınlıklar toplumdaki sömürünün dışında çılgınlık ve gayri ahlaki davranışların hepsi aslında bu kanaat noktasından geliyor, kanaatsizlik noktasından bir insan e, rıza gösterdiği zaman allah Teala'nın e, takdiratına, mukadderata, o zaman da zaten dünyanın en mutlu bir insanıdır. başlıktaki hadis-i şeriflerden de anladığımız gibi son bir hadis-i şerif okuyarak e, sohbetimizi inşallah kapatmış olalım. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 3 kişinin kurtulduğunu ifade buyuruyor. Üç kişi kurtulmuştur. <gülüyor> Kim bunlar? Birincisi Kad Eflehmen İslam, Müslüman olan kurtuldu. Kurtuluşun birinci şartı tabii ki Müslüman olmak. Bir insan İslam'a teslim olmadan Müslüman olmadan kurtulması mümkün değil. Yani inanç açısından kurtulmak. İkincisi inanç açısından Müslüman olması. Varuzika kefefen yeterli geçimi olan Kıt kanaatte olsa kendi geçimi kadar bir nimet elde edilen insan, ikinci kurtulan budur. Üçüncüsü de ve kana'ahullahu bime'ateh, bir de Allah Teala'nın kendisine verdiğine kanaat eden, kanaat gösteren insan kurtulmuştur. Yani inanç açısından Müslüman olan, ekonomik olarak yeterli geçim sahibi olan, Ahlaki olarak da kanaat sahibi olan insan, bu üç özelliği elinde bulunduran, kendinde barındıran bir insan kurtuluşa ermiştir. Şayet bu özellikler kendisinde yok ise o insan uçuruma, kötülüğe yuvarlanmıştır.